Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline işte onlar açık bir sapıklık içindedirler.